Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmeddin Ba'd bugün 24 Şubat 2012 Cuma ayetlerin siyakında Kur'an kıssalarının fıkıh serisi fıkıh serisinde İsrailoğullarının inek kesme kıssası ve bu bağlamda Yahudilerin şeytani tutumları dersimizdeyiz. Şimdi tabi bu bir seri. Ayetlerin siyakında Kur'an kıssaları bir seri. Bu serinin dersi, ilk dersi ise İsrailoğullarının inek kesme kıssası ve bu bağlamda Yahudilerin şeytani tutumları dedik. Tabi biz bu seride niyetimiz birçok kıssanın fıkhını ele alıp işlemek olacak inşallah. Niyetimiz bu şekilde. Çelişkili gibi görülen meseleleri beyan etmek. Ondan sonra bazı kıssalar var. Dağınık Tabir ise Kuranda farklı farklı dağınık olarak bulunmakta. Bunların hangisi daha önce olmuş, hangi olay, hangi olaydan daha önce vesaire bilinmeyebiliyor zihinlerde bir tertibe oturmaya biliyor. Bunları beyan edeceğiz inşallah. Tabi bu kısasına göre değişecek. Ondan sonra anlam yerin anlam verilmeyen yerler oluyor. Bunlar beyan edilecek. Ondan sonra anlaşılmayan yerler oluyor Kur'an kısalarında. Bunlar beyan edilecek inşallah. Eksik anlaşılan yerler, yanlış anlaşılan yerler vesaire. Bunları inşallah elimizden geldiğince beyan etmeye çalışacağız bu ders serisindeki kıssaların içerisinde. Yine İsrailiyatlar var. Kıssalarda çokça varit olan, kıssalar hakkında çokça varit olan tam olarak sahih rivayetler var. Bunları da inşallah elimizden geldiğince beyan edeceğiz. Yani kıssaları İsrailiyat, İsrailiyattan hari bırakıp sahih rivayetler varsa o kanı hakkında elimizden geldiğince yer vermeye çalışacağız inşallah. Kıssaların fıkı yine ele alınacak. Ee, i̇nşallah bu ders serisindeki niyetimiz bu. Şeyh Fettah gibi ilim muhakkik kimselerin eserlerinden yine yine muhakkik alimlerin sözlerinden, istimbatlarından veya sözlerine ve istimbatlarına yer vereceğiz inşallah bu ders serisinde. Evet. İsrailoğullarının inek kesme öyküsü ve e, ve e, bu bağlamda Yahudilerin şeytani tutumları Şimdi bu inek kesme öyküsü, İsrailoğullarının inek kesme öyküsü Kur'an'da Bakara suresinde 67'den başlıyor. Bakara 67'den 74'e kadar devam ediyor bu kıssa. Bu kıssa Kur'an'ın başka yerinde yok. O yüzden bu 67'den 74'e kadar inşallah okuyup Kur'an'ın manasını vereceğiz. Ondan sonra kıssanın fıkhına inmeye çalışacağız inşallah. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki O'du bilher ne şeytanları Ve iz qale Musa kavmine şöyle demişti. Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. Kalu bunlar da dediler ki Etettehiduna huzuve Sen bize alay mı alıyorsun? Bizimle dalga mı geçiyorsun? Kale euzu billahi en ekune minel cahilin Musa aleyhisselam da bunun üzerine dedi ki Ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım Kalu dediler ki Ud'u lena rabbeke yubeyyin lena mahiye O zaman Rabbine dua et de Bize onun mahiyetini ne olduğunu bildirsin Kale Musa Aleyhisselam'ın üzerine dedi ki innehu yekûlu innehâ bekaratun la fâridun ve la bikrun. O bir inektir. Nasıl bir inek? Ne yaşlı ne de çok genç bir inektir. Avanun beynezalik. Yani ikisi arasında ne çok yaşlı ne çok genç körpe. İkisi arasında bir inektir. Fef'alumâtu amarum. Öyleyse emrolunanı hemen yerine getirin. قالوا dediler ki bunun üzerine اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَّنَا مَا لَوْنُهَا Rabbine dua et de bize renginin ne olduğunu belirsin. قال اِنَّهُ يَقُولُوا اِنَّهَا بَقَارَةٌ safrau فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّذِرِينَ Bunun üzerine Musa Aleyhisselam dedi ki o bir inektir. Nasıl bir inek? Sarı bir inek yani o görenlerin içini açan parlak sarı renkli bir inek olduğunu söylüyor. Sonra devamen diyor ki ayette: "Qaludu ulena Rabbi ke yubeyil Lena mahe inna Rabbine dua et de biz onun ne olduğunu belirsin. İnekler birbirine benziyor, biz hayır de demiyoruz. Bu inna insha Allah muhtedun. İnşallah e, Allah dilerse biz mutlaka doğru yolu bulacağız. dediler. قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُس۪يرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِلْ حَرْثٌ Bunun üzerine Musa dedi ki yeri sürüp ekini sulayarak boyundurluk altında ezilmemiş yani iş yaptırılmamış, kusursuz, alacasız bir inek olduğunu söylüyor dedi. Bunun üzerine yani مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا bu Musellimetunler şeytefihe yani bu kendisinde bir alaca bulunmayan bir inektir. Serbest bırakılmış. Qalul eneci ete hak bunun üzerine dediler ki şimdi hakkı getirdin. İşte şimdi hakkı söyledin getirdin. Fedaḥuha uamekado yefalun. Ne yaptılar bunlar da bunun üzerine? Onu kestiler. Onu kestiler. Ama az kalsın bunu yapamayacaklardı. Sonra devamın diyor ki ve iz kataltum nefsen fedaratu fiha yani siz bir kişi öldürmüştünüz de birbirinize atmıştınız bu öldürme suçunu vallahu muhricum ma kuntum tektumun Allah sizin bu sakladığınızı ortaya çıkaracaktır diyor. Fakul nadri nadriboo fe kul nadriboo bi ba'daha Bunu zena dedik ki o kesilen ineğin bir parçasıyla o ölüye vurun Kezalik Allah, kezalike yuhyilu Allahu'l-mauta ve yuriikum ayatihi le'allakum ta'kilon. İşte böylece Allah ölleri diriltir ve aklınızı kullanmanız için size ayetlerini gösterir. En son 74. ayette devam ediyor ki Allah Sübhanu Teala, "Summe qasadat qulubukum min ba'di zalik." İşte ondan sonra kalpleriniz ne oldu? Katılaştı. "Fehiye kel hijarati ev ashaddu qasve." Ve bu Hatta diyor taş gibi hatta taştan daha katı oldu. Taştan daha katı oldu. Ve inne minel lema lemâ yetefecceru minhul enhar Taşlardan öyleleri vardır ki kendilerinden e, ırmaklar fışkırır. Ve inne minhâ lemâ yeşşekkaku feyehrucu minhul ma' Öyleleri de var ki Yarılır ve kendisinden su çıkar. Yarılıp su çıkanlar vardır aralığında. Neden ama? Ve مِنْ هَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ حَشْيَتِ Onlardan öyleleri de vardır ki o taşlardan. Allah korkusundan dolayı yuvarlanırlar. Allah korkusundan dolayı yuvarlan yuvarlanan taşlar vardır. Sonra en son Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلٌ Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Allah sizin yaptıklarınızı bilmez değildir. Şimdi ayetin siyakı bu şekilde. İnek kesme öyküsüyle ile alakalı. Siyakı bu şekilde ve Kur'an'da başka yerde yok. Şimdi ayette anlatılan kıssanın özetini verelim şu şekilde kısanın özetini verecek olursak kısanın özeti şundan ibaret. Hz. Musa zamanında faile meçhul bir öldürme olayı meydana geliyor. Musa aleyhisselam zamanında faile meçhul olan bir öldürme katil olayı meydana geliyor. Bunun üzerine bunlar birbirlerini öldürmekte suçluyorlar ve aralarında hüküm vermek üzere ne yapıyorlar? Meseleyi Hazreti Musa'ya götürüyorlar. Siyah bunu gösteriyor. Yüce Allah gözle görülür yani maddi yani hissi tabir sahilse bir mucize yolu ile katilin kim olduğunu göstermek istiyor Allah subhanahu wa Ve Hazreti Musa'ya sıradan bir inek kesmelerini emretmesini söylüyor. Herhangi bir inek alıp kesmelerini bunlara Musa aleyhisselam vasıtasıyla emrediyor Allah subhanahu Herhangi bir inek alıp kesselerdi bunlar, bu emri yerine getirmiş olacaklardı. Siyah bunu gösteriyor. Ki biz bunları tek tek beğen edeceğiz. Ama Yahudilerin uygulamayı, tabirsa ise savsaklama ve tartışma huyu ne yapmıştır? Buna engel olmuştur. Hz. Musa'dan ineğin yaşını sormuşlar. Hz. Musa'da küçük veya büyük olmayıp orta yaşlı olduğunu söylemiştir bunlara. Çünkü bir siyaka baktığımızda la faridun diyor ve la bekir. Ne fârid ne bekir yani orta yaşlı. Sonra rengini soruyor, soruyorlar. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam diyor ki parlak, sarı renkli ve görenlerin içini açan bir inek. Ne yaptığını soruyorlar. Sahibi tarafından sevildiğini, çift sürmediğini ve ekin sulamadığını söylüyor Musa Aleyhisselam. Neden? Siyah bunu gösteriyor. Çünkü diyor ki, musellemetün, serbest bırakılmıştır o inek. Musellemetün, bir boyunduruluk altına da bırakılmamış. O yüzden ilim ehli diyor ki, bu demek ki sahipleri tarafından sevdikleri, gözü gibi baktıkları bir inek. Çünkü asıl itibariyle bu türlü hayvanlar iş için elde edilir. Ve makul dışıdır asıl olarak bir ineği. Tutup besleyip de hiçbir işe sürmemen. Ancak ve ancak sevilmesi müstesna. Gözü gibi bakılması müstesna. Sonunda ne yapıyorlar? Sonunda ineği kesmişler ama neredeyse kesemeyeceklerdi diyor ayet. Sonra Hz. Musa kesilen ineğin vücudundan bir parçayla ne, ne yapıyor? Öldürülmüş adama vurmalarını emrediyor. Onlar da tutuyorlar. Bu parçayla, bu inekten kesikleri bir parçayla tutuyorlar, vuruyorlar. Allah öldürülen adamı diriltiyor, ona ruh veriyor. Adam beni falan kişi öldürdü diyor. Onu dedikten sonra da tekrar adam ölüyor. Bunu da İsrailoğulları şaşkın bakışlarla ve dehşetlerle, dehşetle seyrediyorlar. Olayın siyahı, ayetlerin siyahı tamamıyla bunu bize göstermekte. Şimdi bu kıssa hakkında bir rivayet var. Ben o rivayeti okumak istiyorum bu kıssa hakkında. Şöyle bir rivayet var. Bu kısa şu şekilde. İsrail oğullarından bir genç varmış. Çok zengin bir de amcası varmış bu gencin. Amcasının çok güzel de bir kızı varmış. Kızıyla evlenmek ve mallarına varis olmak için genç amcasının bir an önce ölmesini beklemiş. Ama adam bir türlü ölmemiş ve ömrü uzadıkça uzamış. Genç bunun üzerine amcasının çabuk ölmesini istemiş ve gidip ne yapmış? Amcasını öldürmüş. Cinayetin faili meçhul olması ve kimsenin kendisini öldürmekle suçlanmaması için ölünün cesedini evlerden birinin önüne bırakıyor bu adam. Evin kapısı önünde de tutuyor, ağlıyor. Ve sahiplerini amcasının, amcasını öldürmekle suçluyor bu evin sahibini. Halbuki cesedi bırakan kendisi evin önüne. Bırakıyor, ağlıyor orada ve kan diyeti istiyor. Ve ev sahipleri ise yemin ederek, Adamı öldürmediklerini söylüyorlar. Konuyu Hz. Musa'ya anlattıklarında Hz. Musa bir inek kesmelerini söylemiş. Adamlar tuhaf tuhaf bakmışlar ve meşgul oldukları konu ile bunun bir ilgisi bulunmadığını sanarak Hz. Musa'ya itiraz etmişler. Fakat Hz. Musa isteğini tekrar etmiş. İneğin yaşını, rengini ve eşini sorarak kendilerini zora sokmuşlar bunlar. Hz. Musa hepsine tek tek cevap vermiş. Hazreti Musa'nın verdiği nitelikleri almışlar ve bu niteliklere sahip bir inek aramaya koyuluyorlar bunlar. İsrailoğullarında aramışlar fakat bu niteliklere sahip sadece tek bir inek bulmuşlar. O bir sürü sormuşlardı ya ne olacak rengi vesaire. İşte İsrailoğullarında aramışlar aralarında fakat bu niteliklere sahip sadece tek bir inek bulmuşlar. Bu ineğin de haliyle İs İsrailiyat tabi bir kıssası var. Bu inek, yetim ve fakir ge bir gencin ineği. Genç ölmüş, babasına ve hayatta olan annesine çok çok saygılı bir gençmiş bu ineğin sahip. İneği kendilerine satması için pazarlık yapmışlar. Genç gittikçe fiyatı yükseltmiş. 100 dinar, 200 dinar, 400 dinar, 800 dinar vermişler. Razı olmamış. Ve teraziye koyup ağırlığınca altın vermelerini istemiş genç. Böyle başka bir inek bulamadıkları için bu vasıflarda... Gencin istediklerini kabul etmek zorunda kalmışlar ve istediğini vermişler gence. O da anne babasına itaatkar olduğu için en büyük zenginlerden olmuş. İneği alıp kesmişler. Sonra ondan bir parça almışlar. Ön ayak mı, arka ayak mı, but mu, başı mı mı mı şeklinde e, bu konuda İsrailiyat ravileri alabildiğine ihtilaf etmişler. Bu ineğin parçası nedir diye. Sonunda Alınan parça ile öldürülen adamın vücuduna vurmuşlar. Allah öldürülen adamı diriltmiş, adama konuşarak adam konuşarak yeğenim falan beni öldürdü falan kişi yani yeğenim beni öldürdü demiş ve tekrar adam ölmüş. Bunun üzerine işlediği cinayetten dolayı öldüren genç amcasının mirasından mahrum edilmiştir. O günden beri öldürülen pardon öldüren kimseye öldürdüğü kişinin mirasından bir şey verilmemiştir. Bu te baktığımızda Suyuti'nin Eddurrul Mentur'unda görüyoruz. Tefsir üzerine nakilli yaptığı eserde. Ama bu İsrailiyat. Yani bunun bir aslı yok. Bu İsrailiyat rivayetler arasında. Dolayısıyla İsrailiyat olan bu rivayetlerin bir kısmı Bakara suresinin, yani bu rivayetin içerisinde geçen meselelerin bir kısmı, Bakara suresindeki kıssada bulunmakta bizim okuduğumuz ayetlerde bulunmakta bir kısmı. Onun için biz onları alıyoruz. Bu rivayetin içinde olan e, ve ayete muvaffakat eden kısımları alıyoruz. Kabul ediyoruz ve onlara bağlıyız zaten. Neden? Bizim kitabımızda geçtiği için. Bazıları ise öyküde yer almamakta bu kıssanın. içerisindeki meselelerin bir kısmı bu kıssada yok. Biz de o konuda bir şey söylemiyoruz ve ne yapıyoruz? Söylenenleri ne kabul ediyoruz ne reddediyoruz. İsrailiyat e, e, ki kaydeye göre. Tabi bunun tavsilatları var onlara girmiyoruz. Yani ne kendimizin ne de başkalarının e, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini İsrailiyat ile tefsir edilmesini biz caiz görmüyoruz. O yüzden biz ne bunu alıyoruz ne reddediyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir başlık atalım. Allah subhanehu ve teala bir inek kesmenizi emrediyor. Şimdi Hz. Musa, şimdi kıssayı yavaş yavaş açmaya başlıyoruz. Şimdi Hz. Musa milletinin bir inek kesmesini istedi değil mi? Ne dedi? Allah size emrediyor dedi. Bakın buraya dikkat edin kardeşler. Allah size emrediyor dedi. Bu Allah'ın emri olup kendisinin emri değildir. Bunu anlıyoruz bakın. Bu bir Allah'ın emri olup kendisinin emri değildir. Dolayısıyla Allah'ın emrinin kabul edilmesi ve yerine getirilmesi gerekir. Hz. Musa milletinin huyunu, dikkat edin, emirlerini safsakladıklarını ve yerine getirmekten kaçındıklarını bildiği için bu emri hemen yerine getirmelerini istemektedir. Allah size bir inek kesmenizi emrediyor ve hemen bunu beyan ediyor bu isteği. Neden? Çünkü milletin huyunu biliyor. Bu meseleleri, istekleri safsakladıklarını çok iyi biliyor. Onun için emri Allah'ın verdiğini söylemiştir. Bakın dikkat edin Allah sizi emrediyor demiştir. Emri kendisinin verdiğini söyleseydi belki de ne yaparlardı tartışmaya girer ve yerine getirmeyi reddederlerdi. Halbuki peygamberlerin, şey, halbuki peygamberin emrini yerine getirmek ne? Vaciptir. Çünkü bir şeyi kendiliğinden değil Allah'ın emriyle istemektedir. Bu bakımdan peygambere itaat etmek de ne? Allah'a itaat etmektir zaten. Onlara Allah'ın emrinin açık ve net olup bir inek kesmek olduğunu ne yapmıştır? Musa Aleyhisselam belirtmiştir. Ve ne demiştir? Bakın dikkat edin. Müfessirler buraya dikkat çekiyor. Diyor ki, İnna اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَهُوا Bakaraten kelimesi özellikle önemli. Diyor ki, Allah size kesmenizi emrediyor. Ne? Bakaraten, inek. Bakın, biz bunu inek kesmenizi emrediyor şeklinde değil de Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. Neden? Şimdi bir inek burada nekire olarak gelmiştir. Yani daha avam bir tabirle belirli bir vasıf verilmeden herhangi bir ineğin kesilmesi kendilerine emrolunmuştur. Yani bile bile belirsiz, belirsiz getirilen bir inek kesilmesinden bahsediyor burada. Yani belirsizlik ifadesiyle gelmiştir bu. Belirsizlik ifadesi de genellik ifade eder. Genellik. Mesela biz Türkçe'de bunu kullanıyoruz. Diyoruz ki, bana ee, bir kalem getirsen ne diyoruz. Karşı taraf bir kalem getirdiğinde ben niçin kırmızı kalem getirmedin veya niçin uçlu kalem getirmedin veya niçin dolma kalem getirmedin şeklinde itiraz edemem bu cümleyle. Çünkü neden? Bu cümle genellik ifade ediyor. Eğer ben ona deseydim kırmızı kalem getirip sınırlasaydım bunu, kırmızı kalem getir deyip sınırlasaydım ve bunun üzerine siyah kalem getirseydi o zaman yerilirdi bu karşıdaki kişi. Ama bir kalem getir sözüne karşı herhangi bir kalem getirmesi emronlarını yapmış anlamına gelir. Şimdi ayette de bu ifade var. Yani belirsizlik ifadesi var dolayısıyla buna herhangi bir inek girmekte. Belirsiz isim genellik ifade eder dedik. Bir inek kesiniz. Herhangi bir inek, rengi, büyüklüğü, yaşı, yaptığı iş ve fiyatı hiç önemli değil. İnek çeşitlerinden herhangi bir inek. Yani bu kadar basit bir emirdi meselenin başında. Bakın Yahudilerin ne kadar huylarının e, kötü e, huylar olduğunu göreceğiz. O yüzden bu lafızlara dikkat edin kardeşler. Belirsiz bir inek, rengi, yaşı, herhangi boyu, uzunluğu hiç önemli değil. İnek çeşitlerinden de bir inek, çeşidi de önemli değil. Kabul etmek yerine, e, kabul etmek ve yerine getirmek yerine ne yaptılar? Tamamıyla zıt tavırlar sergilediler. Yani kabul etmek ve yerine getirmek isteyen için işin kapalı olması hiç mümkün değil bu ibareden kardeşler. Çünkü çok açık ve net bir ibareyle Allah subhanehu ve teala bunları emrediyor. Sonra onlar ne diyor bunun üzerine? Bakın dikkat edin. dediler ki, Öyle deyince Musa aleyhisselam bir inek kesmenizi istiyor. Dediler ki Huzuva burada suhriye demek. Yani alay etme. Yani bizim ile alay mı ediyorsun dediler. Şimdi Yahudiler Allah ve Resulüne itaat etmediler ve emri hemen yerine getirmediler. Burayı anlamış olduk. Bakın Yahudiler bu cümleyi kullanarak ne yaptılar? Allah, Allah ve Resulüne itaat etmediler ve emri derhal yerine getirmediler. O yüzden alimler diyor ki zaten yani nasıl yapabilirler ki? Çünkü uygulayan ve emri tutan kalplere sahip değiller zaten bunlar. Peygambere saygı gösterip bakın emrini derhal yerine getirecekleri yerde ona karşı küstahlık yaparak edepsizlik ettiler. Ve ne dediler? Bizi alaya mı alıyorsun diyerek ona itiraz ettiler. Böyle bir istekte bulunurken bizimle dalga mı geçiyorsun dediler. Yani tabir sahih ne mantıkla yaklaşıyorlar bunlar? Öldürülenin kimliğini ortaya çıkarma ile bir inek kesme arasında ne ilişki var? Bakın dikkat edin genelde bu kıssayı okuyanların bir, okuyan birçok kişinin zihninden şu kaçıyor. Şimdi kıssanın başında inek kesme var. Sonlarına doğru o ineğin bir parçasının adama vurulması var. Halbuki önce adam ölüyor, ondan sonra bunun üzerine Allah diriltmek için inek kesilmesine emrediliyor. Ama lafızda inek kesilmesi adamın ölümünden önce zikredildiği için mesele ilmi olarak bazen tasavvur edilemiyor bu ayetin kıssasıyla alakalı. Halbuki müfessillerin belirttiği üzere ki cümlenin siyakı da birazdan bunu anlatacağız. Cümlenin siyakı da bunu gösteriyor. Adam öldürüldüğü için bir adam öldürülüyor ve Yahudiler birbirine atıyor. Allah da bu öldürüleni ortaya çıkarmak için inek kesilmesine emrediyor. Yani bazılarının anladığı gibi işte bir inek kesmeye emretmiş Allah. Ondan sonra ineğin kesiminden sonra bir adam ölmüş. Ondan sonra tutmuş Allah emretmiş ineğin Etinden bu adama vurun. Hayır. Önce adam öldürülüyor. İneğin kesilmesinin sebebi önceden bir adam öldürülmesi ve ölü, bu öldürülen adamın kimin tarafından öldürüldüğü bilinmemesi nedeniyle bu inek kesilmesi emrediliyor. O yüzden olayı bu çerçevede düşünerek ele alacağız kardeşler. O yüzden diyoruz ki böyle bir istekte bulunurken bizimle dalga mı geçiyorsun dediler bunlar. Yani ne demiş oldular? Öldürülenin kimliğini ortaya çıkarmayla bir inek kesme arasında ne gibi bir ilişki vardır? Mantığıyla yaklaştılar. Biz sana meselemizi çözmen için geldik. Katili bilmek istiyoruz. Allah'ın izniyle gaybı bilen bir peygamber olduğuna göre katili bize söylemen gerekir. Katili ortaya çıkarmak yerine bizden bir inek kesmemizi istiyorsun. Bu tuhaf bir istek bizimle dalga mı geçiyorsun? Bütün cümlenin siyakı buna delalet. Çünkü bir peygamberin bir inek kesmesinin, bakın alimler ne diyor, bakın bir peygamberin bir inek kesmelerini emretmesinin tuhaflıkla ne gibi bir ilgisi var? Zahiren baktığında hiçbir ilgisi yok. Ama mesele bir kişinin diriltilmesiyle alakalı veya katilin bulunmasıyla alakalı bir inek kesilmesi emrolununca işte Yahudilerin burada tuhaf karşılaması burada gündeme geliyor. O yüzden bakın alimler cünnenin siyakını içerisindeki lafızlarla birlikte ele almışlar. Ve bütün daha ileride de sayacağımız şeyler üzere öldürülme olayı inek kesilmesinden önce ol olduğunu belirtiyorlar. Yoksa ancak ve ancak mecnun bir insan... Yani hakikaten gerçek anlamda aklı yerinde olmayan bir insan peygamberleri kendilerine ya sen bir, Allah size bir inek kesmenizi emrediyor dediklerinde bunu tuhafla karşılar, karşılarlar. Aklı olmayan insanlar karşılar. Demek ki burada bu e, öldürülme olayı inek kesilmesinden önce olduğu için onlar katilin bulunmasıyla inek kesilmesi arasında bir bağlantı bulamıyorlardı. Ve bu onlara tuhaf geliyor. İşte alimler buradan yani sen bizimle alay mı ediyorsun cümlesinden istimbatla ve daha başka ifadeler de var. Bu yoldan hareketle öldürülme olayının inek kesilme olayından önce olduğunu söylüyorlar. İşte kardeşler bu itiraz Yahudilerin peygamberlere karşı tutumunu onlarla ilişki, ilişkilerinin mahiyetini ve Allah'ın emirlerine karşı Tavrını göstermektedir bize. Bakın şöyle ki, şöyle ki bir, Allah'ın emrini bir nevi alaya alma ve eğlenme olarak görüyorlar. Bu bir. Şuraya kadar anlattıklarımız buna delalet. İki, bu istekle Hz. Musa'nın kendilerini temel konularını unutturmak istediklerini düşünüyorlar. Bakın o kadar şeytani yaklaşımları var ki sanki peygamberleri işin içinden çıkamıyor da Onları oyalayacak bir şey yapıyor. Havası estiriyorlar bu cümleleriyle bunlar. İlim ehli diyor ki bakın çünkü bir inek kesilmesi emrediliyor ve Musa aleyhisselam e, pardon katilin bulunması isteniyor ve Musa aleyhisselam diyor ki inek kesin. Yani sen bizi alay mı ediyorsun yani ne demek? Bir, alimler diyor ki Allah'ın emrini bir nevi alay alma ve eğlence olarak görüyorlar. İki, bu istek Hazreti Musa'nın kendilerine temel konularını unutturmak istedikler, istediğini düşünüyorlar. O temel konu da ne? Katilin bulunması meselesi. 3- Ciddi olan Hazreti Musa'nın kendilerine verdiği emirler, emirlerle alaya aldığını, dalga geçtiğini, oyun ve eğlence peşinde olduğunu ne yapıyorlar? Sanıyorlar. Bakın kardeşler. İlim ehli diyor ki hiç düşündünüz mü? Veya ben de size sorayım kendimle birlikte. Hiç düşündük mü kardeşler? Bakın. Bütün bunlar Hazreti İbrahim'in milletinden, Hazreti İbrahim'in kendi halkından milletinden sadece Allah'a ibadet etmelerini ve putlara ibadeti bırakmalarını isterken söylediği şu sözleri bize hatırlatmaktadır. Yahudilerin bu sözleri yani sen bizimle alay mı ediyorsun sözleri. Neyi hatırlatmak? bize İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden sadece Allah'a ibadet etmelerini ve putlardan uzak durarak onlara karşı ibadeti bırakmalarını isterken onların İbrahim Aleyhisselam'a karşı söyledikleri sözü hatırlatmaktadır bize. Bakın Allah Subhanahu ve Teala ayette ne buyuruyor Enbiya'da? Enbiya suresinde andolsun ki İbrahim'e daha önce doğruyu göstermiştik. Biz onu biliyorduk. Babasına ve halkına şöyle demişti. Nedir bu tapmak nedir bu e, tapınıp durduğunuz heykeller demişti babalarımızı onlara ibadet babalarımızı onlara ibadet eder bulduk dediler İbrahim aleyhisselam da bunun üzerine andolsun ki sizler de babalarınız da apaçık bir dalalet içindesiniz deyince bakın sözlerine bakın şimdi bunların bu kâfirlerin bakın İbrahim aleyhisselam muhalefet eden bu kâfirlerin sözlerine bakın sen bize gerçeği mi getirdin Yoksa şaka mı ediyorsun, oyun mu oynuyorsun dediler. İbrahim Aleyhisselam da ne dedi? Hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları o yaratmıştır. Benden de buna ben de ben de buna şahitlik edenlerdenim dedi. Bakın, şimdi dikkat edin kardeşler, sözlerine. Şaka mı ediyorsun, oyun mu oynuyorsun? Şimdi buraya dikkat edin. İlim ehli ne diyor? Hazreti İbrahim'in kafir kavmi, Hazreti İbrahim'in kafir kavmi. Kafir kavmi iki tırnak arasında söylüyorum. Bize gerçeği mi getirdin yoksa şaka mı ediyorsun, oyun mu oynuyorsun diyerek itiraz ettiler. Dikkat edin. Hazreti Musa'ya inandığını iddia eden kavmi, bakın inandığını iddia eden inanmayı da tırnak içinde alıyorum. Kafir kavmi Hazreti İbrahim'in, bize gerçeği mi getirdin yoksa şaka mı yapıyorsun, alay, e, oyun mu oynuyorsun diyerek itiraz ettiler. Hz. Musa'ya inandığını iddia eden kavmi yani o Yahudiler de kendisine itiraz ederek bizi alaya mı alıyorsun diyerek itiraz ettiler. Her iki itiraz arasında bir fark var mı? Kafir olanlarla inandığını söyleyen bu Yahudilerin arasında. Bir fark göremiyoruz. Sadece itiraz edenler farklıdır. Yani şahıslar farklıdır. Hz. İbrahim'in itiraz eden halkı kafir olup putlara tapmaktadır. Hz. Musa'ya itiraz edenler ise ona inanmaktadır. Fakat inandıkları ve tabi olduklarını sö söyledikleri peygamberin kendilerini alaya alabileceğini ve kendileriyle dalga geçebileceğini düşünen bir millettir. Ve böyle bir millete acaba ne demeli siz düşünün diyorlar ilim ehli kimseler. Etettehiduna huzuvâ biz alaya mı ediyorsun? Alıyorsun. Peki onlar huzu ve bizi alaya mı alıyorsun dediklerinde İbrahim Aleyhisselam Musa Aleyhisselam ne dedi onlara? "Kale euzubillahi en ekuna min el cahilin. Cahillerden olmaktan Allah'a sınırım dedi. Hazreti Musa kendileriyle alay etmediğini söyleyerek ne yaptı? Kavminin itirazlarını reddetti ve cahillerden olmadığını söyleyerek cahillerden olmaktan Allah'a sınırım dedi. Bakın bir fayda var burada. Bu da gösteriyor ki kardeşler, özellikle dini konularda ve şer'i hükümlerde alay etmek ve dalga geçmek cahilliktir. İşte ilim ehli buradan istinbatla ne diyor? Diyor ki özellikle dini konularda ve şer'i hükümlerde alay etmek cahilliktir. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın onlara söylediği dini bir hüküm. Allah'ın emri inek kesmeleri. Onlar da bizi alay mı ediyorsun dediğinde... O alayın mukabilinde Musa Selam ne dedi? Cahillerden olmaktan Allah'a sınırım. Demek ki dini konularda alay edenler cahildir. Basit alanlar Müslümanlar da bazen şak şakalaşmak için bazı ifadeler kullanırlar dini hükümlerle alakalı. İşte o yüzden ilim ehli diyor ki bu da gösteriyor. Özellikle şer'i hususlarda ve şer'i meselelerde, hükümlerde alaylı davranmak, alay etmek, dalga geçmek ne? Bir cahilliktir. Evet, onlar cahildirler. Dinlerini alay ve eğlence konusu yapanlar cahildirler. Dinlerini e, dinleri olan İslam'ı ve hükümlerini alay alay ve eğlence konusu yapan cahildirler. İslam'ın hükümlerini değer ve öğretilerini yani fıkralarla alay konusu yapanlar vesaire bundan zevk alanlar hepsi cahildirler. Hem kendilerinin hem başkalarının hayatını sürekli gülme Ondan sonra alay etme ve komediye çevirenler de nedir? Cahildirler. O yüzden gerçek Müslüman nedir? Ciddidir ve değerlerine bağlıdır. Şaka yapabilir ama gerçekten başkas e ger gerçeklerden başkasını söyleyemez. Gülebilir ama edep ve ne ağır başlığını yitiremez. Hayatını eğlence, alay ve eğlence, komedi ve oyun haline getirmez. Hayatını komedi, oyun haline, eğlence haline getirmek Müslümanın Hayattaki hedef ve misyonu ile hiçbir zaman bağdaşmaz. Ciddi bir Müslüman cahillerden olmayı ne yapmaz? Kabul etmez. Burada da kıssadan kopararak tabir sayıse meseleyi bir fayda vermek istiyorum. Bakın dikkat edin. Kur'an'da bilinenle amel etmeyen insanlara cahil denmiştir. O yüzden bakın Kur'an'da cehalet ilmi bilmeyenler için çoğu yerde kullanılmamıştır. O yüzden Kur'an'daki cehaletlerin hepsini çıkarın. Ve göreceksiniz ki büyük bir kısmı bilmeyenler hakkında kullanılmamıştır. Bildikleri halde inat, itiraz vesaire edenler hakkında kullanılmıştır. Bu da tekfir meselesinde önemli bir kaydedir. İşte onlar cahildi, onlar akılsızdı, beyinsizdi. Buna rağmen Allah tekfir etti. Hayır. Onların hakkında bahsedilen hep cehaletler, akılsızlıklar tamamıyla bildikleri halde amel etmeyenler içindir. Bunu da özellikle burada vurgu yapayım tutup da cahil adamları tekfir edenlerin düştüğü hatalardır bu. O yüzden zaten aklı olmayan mükellef değildir ki. Allah akılsız dedi onlar akıllı mı? Akılsız mı? Zaten akılsız mükellef olmaz. Bu bir, ikincisi cehalet meselelerini çıkarın. Kur'an'da çoğunun bilindiği halde amel et mem olduğunu göreceksiniz ki bu Musa aleyhisselam olayında da böyledir. Bakın Euzubillah billahiye nekune minel cahilin Cahillerden olmaktan Allah'a sınırım. Yani bildiğim bir emre muhalefet etmekten Allah'a sınırım. Çünkü bilinen bir emir var o da inek kesme meselesi. O yüzden mekelim müşrikler hiç de cahil değildi. La ilahe illallah bugün birçok kişiden daha iyi biliyorlardı. O yüzden onlar cahildi de Allah tekfir etti sözü safsatıdır. Burada da bu malumatı vermiş olalım, olalım kardeşler. Evet. Bizim için Rabbine yalvar dediler meselesi. Bakın Şimdi burada, buraya kadar anladık. Euzubillah en akune minel cahilin. Cahillerden olmaktan Allah'a sınırım dedi. Ne dediler bunlar bunun üzerine? Kaludu ulenâ rabbeke. Bizim için Rabbine yalvar dediler. Şimdi bu ifade kardeşler bakın. Subhanallah Kur'an'ın belakatı öyle bir güçlü ki o yüzden alimler Kur'an'ın belakatından insanların tavırları tabir sayı o günkü ses tonları, mimikleri hepsi anlaşılıyor. Kur'an o kadar güçlü bir belagattır ki Allah subhanahu ve teala bu kelamıyla o kadar müthiş e, ve e, geniş anlamlar ifade ediyor ki işte bunu ilim ehli kitaplarında siyak sibakla, e, lafızların delalet ettiği ilmi anlamlarla ehli sünnet alimlerimiz vesaire hep bunları kitaplardan çıkarmıştır. Bakın burada da böyle bir şey söz konusu. Dikkat edin kardeşler ne dediler bunlar bunun üzerine? Bizim için Rabbine yalvar. Bakın bu ifade, ilim ehlinin de söylediği gibi bu ifade yani Rabbine yalvar ifadesi Yahudilerin başka bir küstahlığı, yüce kü, başka bir küstahlığını göstermektedir. Yüce Allah'tan söz ederken bakın dikkat edin ve peygamberleriyle konuşurken sergiledikleri başka bir saygısızlığı göstermektedir bu. Neden? Bizim için Rabbine yalvar. Bakın Rabbine. Rabbimize bile demiyorlar alimler. Hani derler ya, ya git adamına der, de ki falan. Aynı bu ifade. Bakın Rabb kimin Rabbi? Kendilerinin Rabbi. Ve onlar da bunu kabul ediyorlar, ikrar ediyorlar. Ve Rabbi inanıyorlar. Musa Aleyhisselam'a da inandıklarını söylüyorlar. Küstahlığa ve alç alçaklığa bakın. Bizim için Rabbine yalvar. Yani Rabbine hiç muhatap bile almıyorlar. Rabb ismini kendilerine. Ya Rabbimize yalvar, ya Rabbimize yalvarın vesaire. Bizim için Rabbine yalvar yani senin Rabbin. Kendilerinin Rabbi değil onun Rabbi sanki sadece. Bizim Rabbimiz ile senin Rabbin ifadeleri arasındaki fark çok açıktır. Özellikle bu siyakta belagat ilminde. O yüzden buna ilim ehli dikkat çekmiştir. Bakın kardeşler hiç düşündünüz mü? Bunu isteyen Allah sanki bizim Rabbimiz değil de senin Rabbindir ifadesi var. Bakın, bize bu emri veren senin Rabb'in istenen şeyi ve meseleyi bize açıklaması, bizi belirsizlikten kurtarması için Rabbine yalvar. Yahudilerin işte karakterini ortaya koyan bu konuşmaları nerede diyor alimler? Bakın, Yahudilerin karakterini ortaya koyan bu konuşmaları nerede? Allah'a yalvarırken, Hazreti Muhammed aleyhisselatu ve konuşurken. Edep ve saygı içerisinde olan ashabın konuşmaları nerede diyor? İlim ehlini bakın dikkat edin diyor. Nerede bu insanlar, bu Yahudiler, Musa aleyhisselam'a inandıklarını söyleyen bu Yahudiler, nerede Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın ashabı? Buna aktaran Kur'an'dan bir örnek, bakın kardeşler Allah Subhanahu ve teala buyuruyor ki, "İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bizi bağışla.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 ve la tahmil aleyna isran kama hamaltahu alellezina min qablina Rabbena ve la tuhamilna ma la taqatelenabe. Wa'fu annâ waghfir lenâ warhamnâ ente mevlânâ fansurnâ alel kavmil kâfirîn. İşittik ve itaat ettik Rabbimiz bizi bağışla. Dönüş, dönüş ancak sanadır dediler. Bakın Allah Resulü'nün sahabelerinin sözlerine bakın bunlara bakın farka bakın. Allah kişiye gücünün yetmediğini yüklemez. Kazandığı iyilik lehine, yaptığı kötülük de aleyhinedir. Rabbimiz eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi acı. Sen Mevlamızsın. Kafirlere karşı bize yardım et. Bakın ilim ehli diyor ki nerede ashabın sözü, nerede bunların sözü. Evet kıssaya devam edecek olursak kardeşler bakın. Ne yaptılar bunlar sonra? İneğin yaşını sordular. Dediler ki: "Kaludu ulena rabbeke yubeyn lana mahiyeh." "Kale innehu yaqulu innaha baqaratun la faridun ve la bikrun awanun bayna zalik." "Rabbine bizim adımıza yalvar. Onun ne olduğunu, onun mahiyetini bize bildirsin." dediler. Onun ne pek, e, kart diyelim buna, ne de pek körpe, ikisi arasında bir inek olduğunu söylüyor dedi Musa aleyhisselam. Şimdi İsrailoğulları burada belirsizliğin ineğin yaşında olduğunu sandılar. Belirsizliğin ineğin yaşında olduğunu zannettiler. Ve yaşını belirleyecek olursa ineği tanıy tanıyacaklarını söylemiş oluyorlar böylece. Onun için mahiyetini sordular. Bakın dikkat edin. Onların sorusuna ne? Bakın ne dedi? Musa Aleyhisselam dikkat edin. O diyor ki Diyerek cevap vermiştir. Bakın o diyor ki Musa Aleyhisselam cevap olarak Allah'a diyor ki o diyor ki diye cevap vermiş ve cevap verenin kendisi değil Yüce Allah olduğunu belirtmiştir. Yani ben bunları kafamdan uydurmuyorum ben size demiyorum ki siz bana bir mahiyet sordunuz ben de diyorum ki iyi böyle olsun ya Allah diyor bunu size. O diyor ki diyerek cevap vermiş ve cevap verenin kendisi değil Allah Subhanehu ve Teala olduğunu belirtmiştir burada kardeşler. Böylece kendilerine emri tutmaları ve yerine getirmeleri gerektiğini hissettirmek istemiştir bu ifadeyle. Bu belagat ilminde maruftur. Evet bu cevap Allah'ın buyruğudur. Bu da emrini derhal yerine getirmenizi gerekmektedir diyor burada. Sonra ne dedi onun üzerine? Musa aleyhisselam Fef'alü mâ tu'umerûn Size emredilenleri, size emredileni yerine getiriniz. Hazreti Musa Aleyhisselam, halkının Allah'ın emrini yerine getirmeyi, yani yerine getirmeyi savsaklamalarına şaşmış, hiç gereği ve yararı olmayan sadece ne? Sorumluluktan kaçma. Ondan sonra uygulamaktan kaçma yol, e, yol açan ne? Çok soru sormalarından ve kararsızlıklarından rahatsız olduğu burada açık. Onun için siz size emredilerini yapınız diyerek emri yerine getirmelerini hemen ne yapıyor istiyor? Böylelikle Allah'ın emirlerine karşı takındıkları tavrı değiştirmelerini ve verilen emri hemen yerine getirmeleri, getirmek için çabalarını istemektedir kardeşler. Bakın cümlenin siyakı tamamıyla bunu gösteriyor. Neden? Bakın bunlar bir vasıf istiyor. Vasıfı belirtir belirtmez diyor ki fef'alumat-ı umarın. Söyledim size tamam. Nedir o? Ne yaşlı ne fikir. Yani körpe diyelim. İkisi arasında fef'alumat-ı umarın. Emri yapınız hemen o zaman. Söyledim size yapınız şimdi uzatmayın meseleyi. Yani rahatsız ol, rahatsız olması burada onların e, ne kadar e, mecradan kaydıklarını belirten bir ifade bu. Allah'ın emirlerini itiraz etmek ve safsaklamak için değil yerine getirmek için ne e, almaları gerekir. İşte o yüzden Yahudilerin bu tavrıyla ashabın Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın emirlerine karşı e, tavrı arasında dağlar kadar fark vardır. Çünkü ashab radıyallahu anhum Resulullah'ın emirlerini uygulamak, yerine getirmek ve itaat etmek için ne? Direkt alırlardı bunu. Ve bu konuda eşsiz örnekleri vardır kardeşler. Bakın yeri gelmişken bir örnek verelim çok önemlidir bu. Aleyhissalatü vesselam bir gün ashabıyla namaz kılıyor. Bakın emretme de yok burada. Yani burada Musa aleyhisselam tabir sahilse emrediyor. İtirazlarıyla karşılaşıyor. İtirazlarına da cevap da veriyor. Buna rağmen yapmıyorlar. İşi yokuşa sürüyorlar. Ama bakın aleyhissalatü vesselam daha emretmeden sahabelerin ne bakın. Namaz kılıyor bir gün ayakkabısını çıkarıyor. Sahabeler de çıkıyor, tutuyor namazın ortasında ayakkabılarını çıkarıyorlar. Sırf aleyhissalatü vesselam çıkardı diyor. Sonra namazdan sonra diyor niçin yaptınız böyle? Ya Rasulullah, biz seni işte ayakkabılarını çıkarırken gördük biz de o yüzden çıkardık diyor. Ha Bana diyor Cibril haber geldi işte onlarda o ayakkabıda pislik olduğunu söyledi ben o yüzden çıkardım diyor. Ama bakın sahabelerin ne kadar aleyhissalatü vesselam'a uydukları. Yani bu ümmetin diğer ümmetlerden ne kadar üstün olduğunu görün kardeşler. Bu açık ve nettir. Kuntum hayra ummetin uhricetil nasis. insanlar içinde çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor Allah Subhanahu ve teala. Evet. devam edecek olursak şimdi bunlar ne yaptılar daha sonra? ineğin rengini sordular. Musa aleyhisselamın kendilerinden istediğini ne yaptılar? Yapmadılar ve ineği kesmek için ne yaptılar? Hemen yani hemen davranmadılar. İşte kararsız tavırları ve safsaklamaları ne yaptı? Kendilerini başka bir soru sormaya götürdü. İneğin yaşı konusunda belirsizlik belirsizliği giderince bu sefer ne yaptılar? Belirsizliğin renginde olduğunu söylediler. Belirsizliğin renginde olduğunu söylediler. İneğin rengini bilmediklerini, yani bilseler hemen kesicik keseceklerini ne yaptılar belirttiler. Ne dediler? Kaludu <gülüyor> ullenarabbekayube Rabbine dua et de, bak hala Rabbine. İfadelere bakın. Rabbine dua et de bize ne? Onun rengini söylesin. Kalę innu yikul innaha bqratun Ne dedi? Bizim için Rabbine da ineğin renginin ne olduğunu açıklasın. Bunun üzerine ne dedi? O görenlerin hoşuna giden Parlak sarı renkli bir inek olduğunu söylüyor diyerek ne yaptı burada belirsizliği giderdi. Renginin parlak sarı olduğunu ne yaptı burada belirtti. Yani sarı dışında, dikkat edin kardeşler, sarı dışında hiçbir kılının bulunmadığını. Bakın alimler ne kadar, subhanallah. Şimdi biz yüzeysel olarak bu nası okuduğumuzda Yahudilerin işi yokuşa sürdüğünü ve yokuşa sürdükçe de kendilerini zora soktuklarını hissedebilir. Ama bakın alimler lafız lafız tespit ediyorlar. Bakın dikkat edin. Orada Safra ifadesi var. Yani sarı dışında hiçbir kılının bulunmadığı. Bakın ne kadar büyük zor bir e, duruma sokuyorlar kendilerini. Sarının dışında hiçbir kılının bulunmadığını. Sarı rengin dışında. Katıksız sarı olup Alaca. Hatta ne diyor dağımda? Alaca veya karışık renk yok diyor. La şiyette fih. Herhangi bir alaca da yok. sarı bir inek. Bütün kılları sarı olacak. Üstelik görenlerin zevkini de okşamakta. İşte bu Allah tarafından onlara bir teşdittir. Yani e, bir ukubettir onlara. O kadar zora soktular kendilerini bu açıklamadan. Yani bu açıklamadan bu işi yokuşa sürmelerinden dolayı Kendilerini çok zora soktular. O yüzden İli Mehri diyor ki bu açıklamadan açıklamadan bazı işaretler yakalamaktayız. Şöyle ki diyorlar bir, bir parlak sarı inek sahiplerinin diyorlar. Alimler bu sözlerden istimbatlar çıkarıyorlar. Diyorlar ki bir, parlak sarı inek sahiplerinin yanında çok değerlidir. Çünkü görenleri sevindirir diyor. Ayette o yüzden tesurur nazirin diyor. Görenleri sevindirir. Onun için ancak yüksek bir fiyatla satarlar diyor ineği. O yüzden hakikaten o türlü inekler bu tarihte de mevcut. Pahalı olduğu ne? Pahalı olduğu söz konusu. İki, parlak sarı renk sevimli olup görenlerin hoşuna gider diyor ilim 3 Üç, fıtratı bozulmamış insan güzel renkleri sevme duygusuna sahiptir diyor ilim ehli. Yani güzel şeyleri sevmek kesinlikle ne? Dine aykırı olmadığı gibi ona bağlı e, yaşamaya deney aykırı değildir. Aksine din buna işaret ederek teşvik etmektedir diyor ilmehli. Yani hayvansız, e, hayvansal e, duygulara ve ölçüsüz e, şehvetlere düşmemesi için ona sınırlar, ölçüler getirmiştir. O da ayrı bir boyuttur. 4. Hayvan, meyve yiyecek, elbise veya ev eşyası ne olursa olsun Müslümanın bir şey satın aldığı zaman görenlerin hoşuna gidecek güzel olanı tercih edilir diyor İlmehli. Yani tabir sayısı estetik zevk seçimi yapmanın temelidir bu. 5. Bu aynı zamanda Müslümanın hayatını güzelleştirmeye ve sevindirecek şeyler göstermesini sağlamaya bir çağrıdır diyor İlmehli bu ifadeler. Böylece ne? Psikolojik bir sevinç, estetik bir zevk ve güzellik duygusuyla hayatını yaşayacak, görevini yerine getirecek bir iş yapacaktır. Evet, devam edecek olursak kısaya. İnekler birbirine benzer dediler. İnekler birbirine benzer dediler. Devamen ne dediler? Dediler İneklerine bir, inekler birbirlerine benzemektedir. Şimdi Hz. Musa aleyhisselam ona ne yaptılar? Üçüncü soruyu sordular. Ve belirsizliğin... Ne iş yaptığında, yani o ineğin ne iş yaptığında olduğunu söylediler. Ve ne dediler? Rabbi, Rabbine yalvar da ineğin mahiyetini bize bildirsinler. Bildirsin dediler. Bunun üzerine ne? Ee, yani sanki işte burada geç kaldıklarını, gevşek dalrandıklarını, işte işi safsakladıklarını ve yararı olmayacak şeylerin peşine düştüklerini anladılar sanki diyor İlmehli. Bizce işte inekler birbirine benziyor. Allah'ın izniyle doğruyu bulacağız dediler o yüzden. Diyor. Yani artık baktılar ki o kadar her işi yoksa sürdükçe kendilerini bu sıkıştırıyor. Ne dediler? Biz inekler birbirine benziyor. Allah'ın izniyle doğruyu bulacağız. Ama işin içinden çıkamadık sanki onu diyorlar. Çünkü inekler ne birbirine benziyor. İnekler arasında herhangi bir hangi ineğin istendiğini bilmiyoruz dediler. Evet bütün bunlar ne? Onlar için bir benzerdir. Ama bunun sebebi kimdir? Tabii elbette kendileridir. Musa Aleyhisselam'a herhangi bir soru sormasalardı, verilen emri hemen yerine getirselerdi ve inekler arasında herhangi bir inek alıp kesselerdi, onlar için bu belirsizlik ne? Meydana gelmeyecekti. İnekler birbirlerine benzemeyecek ve emri yerine getirip isteğini yapmış olacaklardı. Belirsizlik, şaşkınlık ve işin içinden çıkmamak kolay olan Rabbani şerati bırakıp yararı olmayan şeylerin peşine düşen zor ve belirsiz olanı aramaya çalışanların ödedikleri ne? Bir bedeldir, vergidir bu. Gücü Allah'ın hidayet ve rehberliğini bırakıp ne? İnsanların bitmez, tükenmez, kısır heveslerini kendine rehber ve ölçü kabul edenlerin cezasıdır bu. Hayatta kolaylığı, iyiliği açık ve net olanı kısaca Allah'ın şeriatını bırakıp zorluk, belirsizlik, sıkıntı ve karmaşıklık içinde bocalayan nice insanlar da ne bu günkü yaşadığımız dünyada da açık ve net görülmektedir. Şimdi işte kardeşler Hazreti Musa ineğin sahipleri için ne iş yaptığını belirterek belirterek ne yaptı? Devamen sorularını cevaplandırdı ve ne buyurdu? Dedi ki o yeri sürüp ekini sulayarak boyundurluk altında ezilmemiş, kusursuz, alacasız bir Sığırdır dedi. İnektir dedi. Yani işle görevli değildir. Ne toprağı sürüyor, ne ekini suluyor. Sahiplerinin yanında sevimli ve değerlidir demek diyor ilim burada. Daha önce de söylediğimiz gibi. Vücudunda ve etinde, renk ve görünüşünde, ondan sonra yaşında, iş ve görevinde hiçbir kusuru ve ayıbı yoktur. Hiçbir alaca, a, alacalığı da yoktur. Yani sarı dışında hiçbir kılı ee, ve seçecek başka bir ne alameti de yoktur. Sonra devamen ne oldu kardeşler? Dediler ki bakın. قالül âne ci'ite bilhak. Subhanallah. Bakın dikkat edin. Şeytani tavırlara bakın. Ne dediler bunlar bunun üzerine? قالül âne ci'ite bilhak. Bunu söyledikten sonra Musa aleyhisselam. Dediler ki sen şimdi gerçeği bildirdin dediler. Yani Musa Aleyhisselam halkına bu açıklamayı yaptıktan ve sorularına cevap verdikten sonra şimdi gerçeği bildirdin dediler. Bakın dikkat edin. Bu ifadede Yahudilerin çirkin ahlakını ve bitmeyen alçaklığını, küstahlığını peygamberlerine karşı ne kadar saygısız ve seviyesiz olduklarını görüyoruz kardeşler. Hz. Musa'ya neler söylemediler? Kimdir Musa Aleyhisselam? Şüphesiz inandıkları peygamberi olduğunu iddia ettikleri. Bakın. İnandığını iddia ettikleri peygamber. Kendilerini zilletten kurtaran, hürriyet ve izzete götüren bir peygamber. Cümlesi yakına dikkat edin. Ne dediler? Şimdi gerçeği bildirdin dediler. Yani sadece şimdi gerçeği bildirdin. Sanki daha önce onlara gerçeği söylememiş gibi. Sanki şimdiye kadar yalan ve gerçek dışı konuşmuş gibi. Sanki şimdiye kadar onlarla Hz. Musa arasında geçen konuşmalarda o başından beri konuşmalarda Musa aleyhisselam gerçek dışı konuşmuş. Onlara hep batıl ve yalan söylemiş gibi. Bir inek kesmelerini emrederken sanki onlara batıl bir şey emretmiş. Bu ineğin yaşını, rengini ve işini söylerken sanki gerçek dışı şeyler söylemiş gibi. Bakın Allah size emrediyor. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Size emrolunanı yapınız. Bütün bu ifadeleri kullanılan, kullanan Musa Aleyhisselam. Allah size emrediyor. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Size emrolunanı yapınız. Kısa aralarındaki cümleler. Sanki bunları derken sanki onlara şaka yapmış ve gerçek dışı şey söylemiş. O yüzden siyakıyla el alın kardeşler meseleyi. Akışıyla el alın. Bakın onlar şimdi hakkı söyledin diyene kadar Musa Aleyhisselam ne türlü cümleler kullanmış. Cahillerden olmaktan Allah'a sınırım. Allah size emre diyor. Size emrolananı yapınız. Bunları söylediği halde. Şimdiye kadar söyledikleri gerçek dışı ve batıl imiş de sadece şimdi söylediği doğru ve gerçek olmuş sanki. Evet, bunlar Yahudiler. Bu da Yahudilerin huyu ve ahlakıdır. Evet. Kıssanın devamında ne ne oluyor kardeşler? İneği boğazlıyorlar, değil mi? Ne diyor? Diyor ki fezebahûha ve ya farun. İneyi boğazladılar bunlar, az kalsın bunu yapmayacaklardı. Ne oldu şimdi? Nihayet Yahudiler emri yerine getirdiler ve ineği boğazladılar. Bütün bu soruşturma, geciktirme, safsaklama ve gevelemelerden sonra ne yaptılar? İneği boğazladılar. Dediğimiz gibi eğer ilk emir verildiğinde herhangi bir ineği boğazlasalardı, hem emri yerine getirilmiş olacaklardı hem de ödüllendirilmiş olacaklardı. Neyle ödüllendirilmiş olacaklardı? İtaati yerine getirmek. Bundan daha büyük ödül var mı? Ecir var bunda. Ama şimdi bütün bu soruşturma, işi yokuşa sürme ve geciktirmeden sonra ne? Emri hemen yerine getirme, Allah'ın eri olma, emrini tutma ve hoşnutluğunu kazanma fırsatını kaçırmış oldu diyor ilim ehli. Onun için ne dedi, ne dedi ayette? Boğazladılar, kestiler, az kalsın bunu yapmayacaklardı. وَمَا yefalun يَفْعَلُونَ Neredeyse yapmayacaklardı. Bu ifade işin ne kadar zorluk ve meşakkatle, ne kadar geciktirmeyle, ne kadar istemeyerek yapıldığını bildiren bir ifadedir bu. Cümlesi yakında Arap dilinde. Bu ifade isteden, istenen şeyi mecbur kaldıkları ve kerhan yaptıklarını anlatır kardeşler. Bunun için Arapçada kullanılan kelime kâde fiilidir. Bakın bu ifadelerinde kullanılan. وَمَا كَادُوا Kade fiilidir. Bu iş, e, işin işte ola yazdığını ama henüz meydana gelmediğini anlatır. Başına olumsuzluk da gelince, ve şeklinde olumsuzluk da gelince, olumsuzluk harflerinden biri gelirse ne? Neredeyse yapma, yapmayacaktı, e, yapmayacaktı anlamını bildirir kardeşler. Yapmayacaklardı anlamını bildirir, belirtir. Ve işin ne kadar zorlukla ve istemeyerek yapıldığını gösteren bir ibaredir bu. Yani emri dolayısıyla ne oluyor? Emri mecbur ka kaldığı ve zorlandığı için yerine getiren kişi o emrini yerine getirmiş gibi değildir. Böylelikle o yaptıklarında da bir hayır kalmamıştır diyor alimler subhanallah. Bakın bütün Arap dili edebiyatı cümlenin siyakı hep bunu göstermekte. Çünkü alimler ne diyor? Emir mecbur kalındığı ve zorlanıldığı için yerine getirildiği yani isteksiz yerine getirildiği zaman getirilmemiş gibidir. Çünkü yüce Allah subhanahu ve teala emrettiği kişinin Emri isteyerek seve seve gönül huzuru ile arzu ve istekle yerine getirmesini ister Allah subhanahu ta'ala. İnsanın bütün varlığı gönlü ve katılımıyla emri yerine getirmesini ister Allah subhanahu ta'ala. Bu da ancak emrin yerine getirilmesi için acele edildiği ve tabir sayısıyla şevkle yapıldığı zaman gerçekleşir bu ancak. Emri her türlü geciktirme, oyalama ve tembellikle geciktirerek yerine getiren kişi ancak bütün bu yani tabir sayısı bütün bu manevraların sonunda başarısız kaldığı takdirde istemeyerek ve mecbur kaldığı için yerine getirmiş olur. Bu da emri yerine getirilmemiş anlamına gelir. İstediği vecihi ile, istenildiği vecihi ile yerine getirmemiş anlamına gelir. Çünkü gönülden ve seve seve yerine getirmemiş sadece organları mecbur kaldığı için yapmış demektir bu. O yüzden bakın Allah Subhanahu ve Teala hacıların hac esnasında kestikleri kurbanlar hakkında ne buyuruyor? Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala kurbanlık ve deve sığırları Allah'ın size olan nişanelerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Bağlı halde keserken üzerine üzerlerine Allah'ın adını anın. Yan üstü düşüp ölünce de onlardan yiyin. İsteyene de istemeyene de verin. Şükretmeniz için onları bu şekilde Buyruğunuza verdik diyor Allah subhanahu wa Sonra ne diyor? Bu hayvanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşacak olan ancak sizin dinine olan bağlılığınızdır. Bakın kesme olayı. Bu da bir kesme olayı. Görüyor musunuz? Burada bir istek gündeme getiriyor Allah subhanahu wa ta'la. İstekli yapmayı gündeme getiriyor. Allah'a ulaşacak olan ancak sizin dinine olan bağlılığınızdır, takvanızdır. Size doğru yolu gösterdiğinden Allah'a yüceltmeniz için Onları sizin emrine vermiştir. İyilik yapanları müjdele diyor sonra Allah Subhanahu teala Haş suresinde. Allah'ın emirleri sadece emretmek için değildir kardeşler. Aksine salt sade emir ne? O yani sade emir olduğu için, salt emir olduğu için Müslümanın yerine getirmesi, yerine getirmesi gerekmekle beraber aynı zamanda ne? Hedefi Müslümanda meydana getireceği meyve için emir verilmektedir. Yani Allah'ın emirleri karşısında Müslüman kişi birbirine bağlı iki şeyle yükümlüdür. Bir emir İslam'ın belirttiği emri İslam'ın belirttiği şekilde yerine getirmek, iki hayatında ve davranışında emrin hedeflediği şeyleri gerçekleştirmektir. Ne dedi? Boğazladılar ama neredeyse bunu yapmayacaklardı. Evet, sonra ineğin boğazlanmasının Sebebine gelince biz dersin başlarında dedik. Sebebi neydi bu ineğin boğazlanmasının? İneğin boğazlanmasının sebebi birisi öldürüldü ondan dolayı inek boğazlandı. Yani inek boğazlandı da ondan sonra birisi öldü birisi ölünce de iyi o zaman kestiğiniz ineğin bir parçasını vurun şeklinde değil. O yüzden şöyle bir başlık atacak olursak e, Siyahın devamında ineğin boğazlanma sebebi şudur. وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّهَرَعْتُمْ ف۪يهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا Şimdi Allah buyurdu ki burada siz bir kimseyi öldürmüş ve bunu birbirinize ne atmıştınız. Oysa Allah sizin gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır. Şimdi Kur'an ineği boğazlamanın sebebini burada ne? Belirtmeyi sona bırakmıştır. Yani kıssa da Öncelik olarak neye yer vermiştir? İneğin kesilmesine. Yani Kur'an ineği boğazlamanın sebebini ki o sebep neydi? Bir adamın birisinin öldürülmesi. İşte bu sebebi sona bırakmıştır Allah subhanehu ve Taala kıssayı anlatırken. İkinci bölümü almıştı, Başa değil. Kıssayı okuyan insan ne? Önce ineği boğazlamalarının emri, emredilmesiyle karşılaşır. Kıssayı ilk okuyan bir kimse ne ile karşılaşır? Okuyan kimse önce ineği boğazlamalarının emredilmesiyle ile karşılaşır. olmaları ile karşılaşır. Sonra bu emri yerine getirmeyi nasıl safsakladıklarını görür. Fakat ineği boğazlamalarının sebebini ne? Ancak kıssanın sonunda görüyor. Ancak ne? Kıssanın sonunda görüyor. Yani sonunda kıssa bir sürprizle bitmektedir tabir sahilse. İsrailoğulları da öykünün sonunda bir sürprizle karşılaşmışlardır. Dikkat edin. Bakın alimler diyor ki bu onların yaşadığı durumla okuyucunun durumu tamamıyla birbirine e, şaşırma noktasında paralellik ifade etmektedir. Bakın İsrailoğulları yaşadıkları o da yaşadıkları olay önce ineğin kesilmesi olayı. Sonra sürprizle karşılaşıyorlar. Nedir o sürpriz? İyi biz bir inek kestik. E ee, ne olacak bu inek? Tutup bu ineğin parçası öldürülene vurulacak ve öldürülen de kendisini kimin öldürdüğünü belirtecek. Bu onlar için sürpriz oldu. Peki okuyucunun sürprizine Okuyucu bu sefer önce, bakın ilim diyor ki okuyucu önce inek kesilmesiyle karşılaşıyor. Sonra bir bakıyor ki halbuki o ineyin kesilmesinin sebebi birisinin öldürülmesiymiş. Okuyacı, okuyacıya da bir sürpriz var. Burada tabir sahihse. Neye de bir sürpriz var? O olayı yaşayan İsrail oğullarına da bir sürpriz var. Yani bu şekilde anlatım güzelliği Kur'an'ın kıssa tabir sahibi ise kıssa öykülerinden birinde konuyu anlatma sürecindeki hikmet. Hikmetle buluşmaktadır. Yani ineğin boğazlamasının hikmeti, boğazlanmasının hikmeti kıssanın sonuna kadar İsrail oğulları tarafından meçhul kaldığı gibi kıssanın sonuna kadar bu konunun belirtilmemesi ile uyum içinde olmuştur tabir sayısı. Bakın bir de burada bir fayda var. Herhalde sebebin geç belirtilmesinin hikmeti kardeşler okuyucunun Yahudilerin çirkin ahlakını Allah'ın emirlerine ve peygamberlerine karşı olumsuz tavırlarını öğrenmesi içindir. Bazı ilmehli diyor ki sebebin geç belirtilmesi ayette bunun hikmeti okuyucunun o ayetleri okuyanın Yahudilerin çirkin ahlakını yani Allah'ın emirlerine ve peygamberlerine karşı olumsuz tavırlarını direktmen öğrenmesi içindir. Yine faydalar birisi ineğin boğazlanmasına ihtiyacı olanlar kimler? Bir ineğin boğazlanmasına kim muhtaçtır? Yani Allah mı yoksa bizzat İsrailoğullarının kendi mi? E tabi ki İsrailoğullarının kendidir muhtaç olan. Çünkü ineç inek bir besin kaynağıdır. Kesersin eti vardır. Yani faydalanan diyor İlimehli, ineğin boğazlanmasına ihtiyacı olan onlardır. Bundan yarar sağlayacak olan onlardır. Bununla beraber diyor bakın, bununla beraber yapacaklarını yaptılar diyor İlimehli. Bir de İlimehli diyor ki, bir de yararlanacak olanlar kendileri olmasaydı acaba nasıl davranırlardı? Halbuki değil mi? Yani kendilerine inek kesilmeleri emrediyor. En kötü ihtimal o ineğin etini yersiniz. En kötü ihtimal. Yani size ne gibi bir zararı olabilir? O yüzden Allah subhanehu ve taala gizlediklerini ortaya çıkarmak ve gerçek katili ne yapmak? E, katili göstermek istemiştir. E, böyle de olmuştur. İneğin vücudundan bir parça almışlar ve onunla ölü insanın vücuduna vurmuşlar. Ölü adama ruh gelmiş, canlanmış ve kendisini kimin öldürdüğünü söylemiştir. E, o yüzden ayette ne diyor? Ona vücudundan bir parça ile vurun dedik. Şimdi burada bir tembih var tabi. Şimdi öncekiler ineğin vücudundan hangi parça ile yani öncekilerden kastım geçmişteki ilim bazı kimseler veya e, bu ayeti tefsiri hakkında konuşmuş bazı e, kimseler İnein vücudundan hangi parça ile ölüye vurulduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. Halbuki bu konuya dalmanın, ondan sonra belirlemeye çalışmanın ve tartışmanın bir anlamı yoktur kardeşler. Çünkü sayı kaynaklarda buna işaret eden bir şey yok. Ve onun yani bir şey olmadığı gibi sayı kaynaklarda onun bir onun onu bilmenin de bir yararı yoktur. Yani hangi parçasıyla bulunur. O yüzden ihtilaf edenleri yadırgayarak İmam Taberi şöyle diyor. Diyor ki tefsirinde bize göre diyor. Ona vücudundan bir parça ile vurun sözüyle ilgili olarak şu söylenebilir diyor İmam Taberi. Yüce Allah diyor dirilmesi için ineğin vücudundan bir parça ile öldürülen adama vurulmalarını emretmiştir. Ayette veya delil olabilecek başka şeylerde öldürülmüş adama ineğin vücudundan hangi parça ile vurulduklarını belirten bir şey yoktur. Ölüye vurdukları parçanın but olabileceği gibi kuyruk, ön but veya başka bir parça da olabilir. Herhangi parça ile vurduklarını bilmenin bir zararı olmadığı gibi ne ile vurduklarını bilmenin bir yararı da yoktur. Bize düşen diyor, adamların ölüye bir parça ile vurduklarını ve ölünün Allah'ın izniyle dirildiğini kabul etmektir. Bizim bize faydası olan budur. Bu bilgidir. Evet. Kısaya devam edecek olursak ne diyor? Allah Subhanahu ve teala devamında diyor ki فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتَ وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ kum تَعْقِلُونَ Ona bir parçasıyla vurun dedik. İşte bu şekilde Allah ölüleri diriltir. Aklınızı kullanmanız için ayetlerini size gösterir diyor. Şimdi şüphesiz hedef İneğin boğazlanması değildir. Ancak başka bir hedefin gerçekleştirilmesi için bir araçtır bu vesiledir. Yani hedef yüce, Allah'ın ölüleri diriltme gücünü göstermek için somut bir delil ortaya koymaktır. Böylece inanmış olanların imanları artacak ve şüphe içinde olanlar ne? inanmış olacaklardır. O yüzden Allah Teala ölüleri bu şekilde ne yapar diriltir gözlerinizle Rabbani bir mucize gördünüz. Ölü bir insan ruhsuz ve hareketsiz bir ceset bir de sağır ve, dir, e, sağır ve dilsiz bir inek. Kendiniz ineği boğazladınız o da cansız ve ruhsuz bir ceset haline geldi. Kendiniz ölmüş ineğin vücudundan bir parça aldınız ve onunla ölü insanın vücuduna vurdunuz. O da korkunç o anda da ne korkunç bir sürprizle karşılaştınız. O vuruşla ölü insan canlandı, canlar gibi hareket etti ve onlar gibi ne yaptı? Konuştu. Tıpkı işte bu sahnede gördüğünüz gibi, bakın ne diyor Elmihli? İşte tıpkı bu sahnede gördüğünüz gibi Yüce Allah ölüleri kıyamet günü diriltir. İşte bu mesaj verilir insanlara. Bu mesaj hem onlara verilir hem okuyanlara verilir kıyamet gününe kadar. Dirilen insanlar hayatın bütün özellik ve niteliklerine sahip olarak kabirlerinden kalkarlar. O yüzden Kur'an-ı Kerim iman gerçeklerini soyut ve maddi örneklemelerden bağımsız olarak değil, güçlü ve somut delillerle destekleyerek vermektedir. Bu deliller görülen hayatın gerçeklerinden ve insanların yaşayıp gördüklerinden alınmıştır kardeşler. Bu şekilde Kur'an'ın getirdiği delil çok açık ve net anlaşılır olmakta, kuvvet ve etki taşımakta ve ele aldığı gerçekleri başarıyla ortaya ne yapmakta, koymaktadır. Şimdi ineğin boğazlanması, ondan bir parça ile öldürülmüş olan adama vurulması ve bu adamın dililmesinden, e, dililmesinden Kur'an bir takım şeyleri hedeflemektedir kardeşler. Şöyle ki bir gerçek katili ortaya çıkarmak ve İsrailoğlarına göstermek İki, yüce Allah'ın ölüleri diriltme gücüne sahip olduğunu somut delille göstermek. 3. tabiat kanunlarına aykırı fizik ve yasalara ters olan bir mucizeyi ve Allah'ın delillerden veya Allah'ın delillerinden bir delili göstermek. Tabiat kanunlarına aykırı ve fizik yasalarına ters olan bir mucizeyi ve Allah'ın delillerinden bir delili göstermek. Rabbani bir mucize yolu dışında ölü bir hayvanın etinden bir parçanın vurulmasıyla Ölü bir insanın dirildiği hayatta meydana gelmemiştir. Hayatta meydana gelmemiştir. Onlar yani onların hayatına meydana gelmemiştir, görülmemiştir de bu. 4. Allah'ın emirlerine, bakışları ve peygamberlere karşı tavırları hakkında Yahudilerin tabiatını tanımak. 5. Yahudilerin çirkin ahlakına sahip olmaktan müminlerin sakındırılması. işte bütün bunlar istifade edilen şeylerdir. Sonra ayetin devamında ne diyor kardeşler? Tümme kasat kulûbukum min ba'di zelike fe yekel hicara ev eşeddu İnşallah buradan itibaren de kısanın devamı olarak buradan itibaren önümüzdeki derste birlikte alalım inşallah. Çünkü uzadı. Böylelikle yani bu kıssayı iki derste bitirmiş olacağız inşallah. En son kaldığımız yer ki asıl e, ilginç noktalar tabir sahihse veya e, güzel e, istimbahatların olduğu, güzel bir fıkhın bulunduğu nokta bundan sonrası. Nerede kaldık dedik. سُمَّ kasat قُلُوبُكُمْ buku بَعَدِ ذَارِكَ فَهِيَّكَ الْحِجَارَ Ondan sonra ne? Kalpleriniz katılaştı. O taş gibidir veya taştan daha katıdır şeklinde. E, devam ediyor kıssa inşallah. Kısa'nın sonuna kadar bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vallah